Bismillahirrahmanirrahim. İn ve min ve min amalina. la ilaha illallah abduhu Karışar övgü ancak Allah'adır. Rabbim zatı celale gereği gibi övgüde bulunmayı nasip etsin. Bu övgüyü dilimize yaparken Derdine düşüp kalbimize yapmanı da nasip etsin Rabbim. Hmm. Dünyalıkları dert ettiğimiz gibi nereden Allah'ı gereği gibi övemiyoruz? Överken içimize muhabbet neden gelmiyor? Neden Rabbimizin büyüklüğünü yüceliğini bizim üzerimizdeki nimetlerini düşünerek övemiyoruz diye Rabbim bunu dert etmemize nasip etsin. Ama biz bunu dert etsek de etmesek de, bu şekilde Allah'ı tesbih etsek de etmesek de yine Rabbimiz övülmeye layıktır. Bütün peygamberler. Bütün insanlar, bütün melekler, bütün cinler ve Rabbül Alemin'i tesbih eden bütün varlık toplansa hepsi bir insanda. Ve o insan ilk yaratıldığı andan kıyamete kadar bütün tüyleri, bütün hücreleri adedince Rahman'ı tesbih etse, hem de secdede, yine Rahman'ın zat-ı cihalarına layık bir şekilde tesbih edemez kardeşler. Övemez Rabbül Alemin'i. Çünkü geçen dersleri hatırlarsınız. Ha ben böyle niye bir giriş yaptım? Bu akşamki inşallah ders bu yönlü olacak. Biz ibadet yapıyoruz da niye gereği gibi yapmıyoruz? Zaten yapıyoruz. Yani zikirlerimizi zaten yapıyoruz. Dualarımızı zaten yapıyoruz. Yapmamız da gerekir, bunun da farkındayız. Ama neden lezzet alarak yapmıyoruz? Neden şevk yapmıyoruz? Neden severek yapmıyoruz? Neden isteyerek yapmıyoruz? Hani alışılan bir şey yapmadığı zaman içinden bir şey seni dürter de yaptı ya. Neden unutunca hiç aklımıza gelmiyor? Hatırlatan olunca da niye ihtiyaç olmuyor? Bunun derdine Rab'ın düşmemizi nasip etsin. Tamam biz bu halde değiliz ama niye dert etmiyoruz? Zaten yapıyoruz. Niye severek yapmıyoruz? Biz nefsimize ne zaman ciddi anlamda çarpışacağız? İşte övgü karışır ancak Allah'adır. Biz gereği gibi övsek de övmesek de. Bütün peygamberlerin de dediği gibi Ey Rabbimiz ancak sen kendini övdüğün gibi yücesin. Biz seni layık olduğum veçile kendini övdüğün gibi övmekten aciziz. Ama Allah-u Teala bizleri veli kul makamında yaratmış kardeşler. Her insan dünyaya gelirken fıtrat üzere yaratılmış. Allah'a kulluk edecek şekilde yaratılmış. Dünyadaki telaşların içerisinde yine bunları elinin tersiyle itip yine Rahman'a dönecek ve kulluk edebilecek meziyette donanımlı yaratılmış. Her insanda bu fıtrat var. Sadece Buhari'de gelen rivayetteki gibi sadece Uveys Karani'de bu yok yani. Uveys Karani çok güzel üç tane meziyeti varmış. Nedir onlar? Bir tanesi annesine çok itaat edermiş. Diğeri durmadan Rabbini zikredermiş. Hiçbir şey onu zikirden alıkoymazmış. Hiçbir lezzeti de o lezzetin üzerine koymazmış. O zikir lezzetini bütün lezzetlerin üstünde tutarmış. Çünkü bu tadı ancak alanlar bilir. Almayanlar cık, acaba ne anlatıyor? Gözü kör bir adama sen renkleri anlat. İnanın bu örnek şu andaki anlatacağım kıstadan çok çok uzak. Yani örnek vermekte insan zorlanıyor. Yani Rabul Alemin'in onu zikretmek, ondan has almak, ondan lezzet almak, ondan tat almak, Rabbi ile beraber olmak, hoşnut olmak, muhabbet duymak, yani bir insan o kişiyi Rabbinden uzaklaştırıyorsa, alıkoyuyorsa, engelliyorsa en büyük düşman o olması. Yani sevdiği dünyadaki en değerli bir varlık biliyorsa. Annesi, babası, kardeşleri veya çok ticaret getiren bir para bile olsa. O anda o muhabbet öyle bir kalbine girmiş ki Rabbini zikrederken. Namazda olabilir, Kur'an olabilir veya bir sohbet ortamı olabilir. Baş düşmanı oluyor o niye? Gerçek dosttan uzaklaştırıyor. Gözü kör olan bir adama sen renkleri anlat. Hiç dünyaya gereken kör. Yani hiç renkleri bilmiyor. Ne anlayacak şimdi bu adam? İşte ışıklar var, sarı renk var, yeşil renk var, kırmızı var. Ne onlar? Hiç görmemiş ki. Rahman'ın zikri kalbine inmeyen bir insan için de bu anlattığım manadır. Ya bu ne anlat? İşte ediyoruz ya zikir. Hayır hayır bu manada kastetmiyorum. Balığın sudaki hali gibidir zikrullah. Bir karış önedir. Abidir ya resmen bir zikir bir ara böyle masaya yatırsana. Ya bir haftalık sohbet değil ki. Hayatımızın tümü zikir. Kur'an-ı Kerim'e bakın. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Yani Allah'a muhabbet duymadan yapılan ibadet ise suratına çarpılacak kişinin. Allah muhafaza Eğer kişiyi günahtan dağlı koyarak yapılmıyorsa bu ibadet, salih amelleri teşvik etmiyorsa o amel suratına çarpılacak kişinin. Siz gidin bir padişahın önüne. Vali'yi kastedelim bu asırda. Arkanızı dönün ondan istekte bulunun. Veya elinizi cebinize koyun böyle. Yani insanlar önünü ilikliyor. Çünkü onu bir makam olarak görüyor. Yani ondan bir istek için gitmiş ona. Biz Rabbimizi niye böyle tefekkür edemiyoruz? Bila teşbih diyorum. Allah yaratığa benzetilmez. Bu manada değil. Yani zaten Allah'ın paranın e, veli Mevla Dost ismi. İnşallah bu akşamki konumuz bir parça buradan gireceğiz Allah'ın izniyle. Ama yine harmanlı şekilde gidecek. Buradaki dinleyenlerin samiyeti ölçüsündedir. Ağızlardan çıkan sözler. Herkes anlatandan beklemesin bunu. Buna ne niyetten geldiysek, ne niyetten buradan içeri girdiysek, yolda gelirken buraya bu derse ne niyetten gelirsek ancak o şekilde isbar edeceğiz. Konuşan nedir? Konuşturana bakacağız. Ama konuşturanın konuşturması da ancak bizim samiyetimiz alakalıdır. Yani buraya niye geldik biz? Herkes evini, işini, aşını bıraktı. Para kazanmayı bıraktı. Buraya geldi oturdu. İnanın kardeşler ne niyetten geldiysek onun karşını alacağız. Çünkü Allah'a kimseye zerre kadar zulmetmiyor. İbn-i niyeti anlatırken 3 merhale diyor. Her amele. Her amelde 3 defa niyet kurmak gerekiyor. Bir en başta. İki Ameli yaptığın yarısında 3 amel bittikten sonra birisi o amelini gündeme getirdiğinde kalp acaba nereye kayıyor. Her amele ha yani her günde işte üç kere değil her amele üç kere niyet lazım. Çünkü zaten biz bunun niyetini kursa da kurmasak da zaten bu ameli çalmak için bize vesile veren zaten var. Aşağı yukarı Allah riye etmesin 17-18 senedir. İnsan sohbetler yapa yapa sohbetleri dinleye dinye hani Kur'an mesela bir ilim eline dediği gibi en az bir Müslüman hayatı boyunca 20 kere Kur'an'ı dinlemesi lazım. Okuması lazım. Dinleyin, okuyun. Dinleyin, okuyun. Otomatikman şu duygu artık meydana geliyor. Hakikaten Allah Tıla bizi dost dolu kulluğa davet ediyor. Hani amelin çokluğu, azlığı önce mesele değil. Az da olsa ihlaslı yapılmasını istiyor. Peki ihlası biz nasıl elde edeceğiz? Rabbimizin istediği şekilde kulluğu biz nasıl yapacağız? Valla kardeşler bu nefisten kavga etmeden bu iş olmuyor. Dedim ben 17-18 sene. 17-18 senenin sonucunda beyne gelen şu. Allah'a bizim nefislerimize düşman. Ama biz nefislerimize dost edinmişiz. Eğer biz nefsimizi düşman bilmezsek Allah'a dost edinemeyiz kardeşler. Önümüzde dikilmiş bir kalkan gibi bu nefis. Peki nefis nedir kardeşler? Kur'an'ın tabirinde durmadan kötülüğü emreden durmadan ilahlık hevesine kapılan, Allah'a kendisini denk görmeye kalkan, Allah'ta olan vasıfları kendisinden istemeye çalışan bir yaratılmış bir nesne. Allah Teala övülmeyi seviyor, nefis de seviyor. Allah Teala hüküm koyuyor, nefis de istiyor. Allah Teala emrediyor, nefis de emrediyor. Allah Teala itaat edin bana diyor, nefis de bana itaat ediyor. Allah Teala bir hüküm koyuyor, nefse tam tersini koyuyor. Allah Teala beni zikredin diyor, nefis hayır diyor. Allah Teala beni övün diyor, nefis beni övün diyor. O yüzden Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi, görmedi mi nefsinin ilahidindenleri? Bak bu insan fıtratında olan bir şey kardeşler. Ya biz Allah'ı ilah olarak benimseyeceğiz ya da nefislerimizi. <gülüyor> Bütün insanoğlu bu dünya hayatını yaşarken ya ilaha ya da ilahlara kulluk etme mecburiyetinde. Zaten bu şeyde yaratılmışız. Peki biz gerçek manasıyla Allah'ı niye veli dost edinemedik kardeşler? Neden edinemiyoruz? Eğer, daha sohbetin başında dedim ya, övgüye layık ancak Allah'tır. Eğer biz onu gereği gibi övemezsek buna inanın kardeşler bir şeyleri övmeye biz başlayacağız ve bunu sarfiyatını da yapacağız. Allah Teala bir kuluna hayır yazmışsa bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekler toplansa herkes kendi nefsinle bunu tefekkür etsin. Rabbim Zübeyre bir bana bir hayır yazmışsa bütün insanlık, bütün cinler, belki öyle bir asırda yaşıyor peygamber de olsa o bile bana duaysa ama Rabbim bana hayır yazmamışsa hiç kimsenin duası, mücadelesi bana fayda veremiyor. Veya Rabbim bana şer yazmışsa onun önüne kimse geçiremiyor. O zaman ne oluyor bana? Bana ne oluyor ki? Amelleri yaparken bu amelleri kullardan da bekliyorum. Kulların da duymasını istiyorum. Kullardan bir ücret bekliyorum. Kulların övmesini bekliyorum. Kulları yanında bir değer arıyorum. Yeri geliyor kıskanıyorum. Yeri geliyor haset ediyorum. Yeri geliyor çelkememezliğe giriyorum. Nefis olarak hepimizde bunlar yok mu? Peki Allah Teala kıskanmayın diyor, haset etmeyin diyor. Nefret etmeyin diyor, affedici olun diyor. Merhametli olun diyor. Peki bunlar hangi kalp sahibinin başaracağı şeyler? Kur'an-ı Kerim'in özüne bakan arkadaşlar, Kur'an'ın özünde şu yatıyor. İhlas sahiplerinin dışına eklene bu zor gelir. Ya Rabbimiz bizden ihlas istiyor. Peki biz ihlası nasıl elde edeceğiz? Çok amel istemiyor Allah Teala bizden. Bir gün çok ihlaslı bir amel yapanı görüyorsun. Bir gün sonra bakıyorsun ki bitmiş bunlar. Arkadaşlar Allah Teala bizden senin için hayırlı olan amel az da olsa sürekli olanı Allah-u Teala bizden süreklilik istiyor. İşte bu süreklilik içinde kardeşler Hüsnü müslümdeki zikir ve duaların sürekli yapılması gerekiyor. Ya nefsinizden resmen kavgaydı. Nefsinizi alın karşınıza. Eğer sen bu zikirleri yapmam, bana unutursam ben de sana yemek yemeyi unuttururum diye. Canlı su isteriz ama içirmeyin arkadaş. Onu istediği şeyleri şöyle bir... Ramazan aylarında bize neden oruç farz edilmiş biliyor musunuz? Davut Aleyhisselam'ın ameli niye çok güzel? Neden Allah Resulü Davut Aleyhisselam'ın ibadetinden bahsederken vaktini altıya bölüyormuş her gündü. Bir bölümünü resmen kendini ibadete aymış. Kendi nefsiyle Rabbi arasında. Ya ben peygamberim. İşte bir topluluk var. İlgilenmem gerekiyor. Hayır. Önce Allah kul olarak herkesin kendi nefsini istiyor. Hangi kulunda olursak olalım. Hangi mevkibde olursak olalım. Hangi hayır mekanizmasını işletiyle işleyelim ama ancak Allah önce bizim kendi nefsimizi kul olarak istiyor. Bizi istiyor Allah. Önce bir Rabbimizle bir tanışalım. Uzak durmayalım. Sahnenin arkasında, perdenin arkasında durmayalım. Kendi şöyle bir öne atalım. Duralım, düşünelim. Neden lezzetli bir şekilde ibadet yapamıyoruz? Niye gocunmuyoruz? Niye dert etmiyoruz? Yani ne zaman biz bunu dert edineceğiz? Ne zaman Allah-u istediği şekilde kulluk yapacağız? Allah-u istediği şekilde ne zaman onu veli ve dost edineceğiz? Mücahit kimdir ya Resulallah? Nefs ile cihat eder. Birinci sınıfı Çocuğu götürdün, okula kaydettin. İlk dersi ne? İlk ödevi bu kardeş. İlk ödevi nefsiyle cihada hazır olmasın. Allah Teala neye emretti ey nefis söyle ki Rabbin sana ne emrettiyse içindeki bir vesvese şeytanla birleşip avanesiyle birleşip sana tam tersini emredecek. Eğer sen husun üstündeki zikir ve dualarını yapmazsan karşı koyamazsın ona Müslüman. Bunu yapamazsın. Sende o güç yok. Bir insan Rabbine sığınmazsa kendisinde şeytanla başlayacak güç yok. Ha neden o gücü vermemiş? Ya bize güç olmadı da Allah kendimizi muhtaç görmüyoruz. Bir de güç olsa bir de bu dünya ebedi olsa, bir de ölümsüzlük olsa, bir de ihtiyarlık olmasa, bir de hastalık olmasa kim Allah'ı hatırlar? Yani Allahu Teala o kadar büyük ki gerçekten yani Allahu en çok hoşnut eden onu övmek ve ondan istemektir kardeşler. Kur'an'ın özü de toplanmıştı İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Kur'an'ın özü burada toplanmıştı. Yani Allahu Teala'yı bizi yaratan, yoktan var eden Rabbimizi en çok hoşnut eden şey iki şeydi. Bir onu ölmek, onu hamdetmek, iki onunla yardım istemek. Eğer biz onu Rabbimize atfedemiyorsa, bunu kullanamıyorsa günlük sarfiyat olarak bizde bir problem var arkadaşlar. O zaman biz nefsimizi yenemedik. Peki Müslüman, nefsini yenemeyen bir Müslüman kime söz geçirebilir? Valla ne ailesine söz geçirebilir, ne çocuklarına söz geçirebilir, ne çevresine söz geçirebilir. Hiç kimseye söz geçiremez. Ve biz dünya hayatını yaşarken hep insanlarla diyalog halindeyiz. Ya dolmuşa gelirsin ya dolmuşa bindirirsin. İş, aşk, çevre ortamı, insanlara biz iç içe hayat yaşıyoruz. Eğer bizim kalbimizde iman, ibadet aşkı, muhabbeti yoksa herkes bizi bir şeylere çağırıyor. Herkes bizi ilahına çağırıyor. Herkes sevdiği şeye bizi davet ediyor. Eğer bizim kalbimizde gerçek manasıyla Allah'a karşı muhabbet yoksa zaten şeytan durmadan vesatif gün boyunca üç günlük dünyayı süslüyor, pisliyor böyle. Hani böyle bir nasıl bir örnek vereyim biliyorum ki 90 yaşlı, 100 yaşındaki bir ihtiyar, bir piri bir kadına makyaj çekmiş halde düşünsene. Ya her tarafın derler yani adama. Makyajlısan olur sen dökülmüşsün. Yani şeytan bu niye böyle süslü gösteriyor? Ama geçen ihlas sahipleri insan bakıyor mesela. Ya zaten dökülmüşsün sen ölümlüsün. Her tarafına makyaj yapsan olur. İnanın bu dedim örnek bundan daha çirkin yani. Yani şeytanın bu dünyayı bize süslü göstermesi alındaki gördüğün örnekten daha çirkin. Ölümlü bu dünya. Ha neyin peşinde koşuyoruz? Bu çalışmama anlamında değil. Bu gayret etmeme anlamında değil. Bu ham sufulaya yaslanıp da böyle çalışmama anlamında değil kardeşler. Meryem Valdemiz bir Hz. İsa'yı doğururken hemen arkasından ruhsal devresinde hurmayı silkeledir. Sana yemiş gelsin. Ya İslam'a Müslüman girince izzetli olur, şerefli olur, haysiyetli olur, çalışır. Veren el alan elden hayırlıdır. Kuvvetli mümin, bim, zayıf müminden hayırlıdır. Kişi elinin kazanan daha lezzetli bir lokma yememiştir. Hayır hayır anlattıklarının bu manada değil. Müslüman çalışacak. İzzetini, şerefini, onurunu Allah'tan başkasının önünde eğdirmeyecek, ezdirmeyecek. Zekat, sadaka, fitre bunları kastetmiyorum. Bir Müslüman elinden geleni yapar, birisi hakikaten bunu verirken der ki hakikaten adam çabalıyor ya. <gülüyor> İkinciye de gönül rahatlığıyla götürür. Der ki bu adam tembelleşmiyor ya. Yani bu yardımın bunu fakirliğe itmiyor. Bu adam onurunu, haysiyetini gücü nispetinde koyuyor da hakikaten rızkı bu kadar der. Ama Müslüman sen Allah'ı unutmak için zengin olmayacaksın. Nefsini övmek için zengin olmayacaksın. Kendini Allah'tan müslümanı görmek için gayret etmeyeceksin, güçlenmeyeceksin. Geçen bir arkadaş anlatıyor. Bizim eski mahallemizde bir ihtiyar. Hastanede yatıyor kim o önemli değil. Böyle tank gibi arabası vardı, cipi. Camiye bile gidip gelirken insanlara böyle bakardı. Şimdi kimsesi yok. <gülüyor> Ey insan! Senin yoktan var eden Rabbine karşı yani bu gaflet neden, bu kibir neden, bu benlik neden? Yani sen bu gençlik sende kalıcı mı var zannettin? İçimizde ihtiyarlar var, bakmamız yeter. Ama Rabbim bakarken gerçek manasıyla bakmaya nasip etsin. Yani eşyadaki her şey bu dünyanın zaten ölümlü olduğunu söylüyor, fani olduğunu söylüyor, geçici olduğunu söylüyor çalışırken çalışma esnasında ölüm beni yakalayabilir. Ben Rahman'a kavuşacağım. Onun huzuruna çıkacağım. Bugün derse gelmedim, öyle dedim kardeşlere. Bari hastada bir kere şu dünyadan çıkalım ya. Allah aşkına ya. Bari buraya gelirken haftada bir kere nasıl yeleği, montu çıkardık buraya koyduk ya. Bari bu derse gelirken veya bir yere giderken. Bari o derste Allah için aklımda dünya olmasın ya. Ve bunu yavaş yavaş namazlara taşıyalım. Bari ezan okundu namazlar çıkarken. Bari şu anda Allahu Ekber dedim ya. Bütün dünyayı hakikaten böyle bu huzudarak arkaya mi ya. Yani bütün bu nimetleri bize bahşedene kul köle olabilelim. Yani gönül rahatlığıyla, büyük bir huzurla bunu yapabilelim. Anladım ya ders başlamadan. Adam ibadet yapıyor. Yapmadan önce diyor ki yapalım aradan çıksın üzerinde ağırlık kalıyor. Ama Allah Resulü Bilal'e ne diyor? Ey Bilal diyor ezan oku diyor bizi dinlendir diyor ezanla. Namazdan bizi yorgunluğumuzu kaldır. Kardeşler buraya gelmemeyi yorgunluk olarak mazeret görüyorlarsa onların bedenlerinde yorgunluk yok. Kalplerinde yorgunluk var. Yalnız kalınca da bunu tefekkür etsin herkes. Hayır hayır. Buraya gelince yorgunluğumuzun gitmesi lazım. Kardeşler bizi yoktan var eden sözleri bunlar ya. Eğer bir kalp Allah'ın sözüyle hayat bulmuyorsa o kalp kendisini yoklaş, yoklasın. O kalp iyileşmek istemiyor mu? Düzelmek istemiyor mu? Islah olmak istemiyor mu? O yüzden buraya gelirken bari haftada bir kere dolsa şu dünyadan bir çıkalım ya. Rabbimizin bize atmosfer olarak sonsuz bir hayat bize sunmuş. Onu bir tefekkür edelim bari haftada bir kere bunu ciddi anlamda düşünelim. Elimizi böyle hakikaten başımızdan arasına koyalım. 10 saat çalışıyoruz. Götürüp tuvalete döküyoruz. Ölümlü bir dünyada yaşıyoruz. Değer mi ya? Bari haftada bir kere kendimizi Allah'a kurban edelim. Satalım. Çıkalım bu dünyadan. Sonsuzluğu bir özlemini duyalım. Arzulayalım ve bunu yavaş yavaş hani telefonu şarjda koyma gibi. Telefonu kaçsa aşağıda koyuyorsunuz kalitesine göre değişir. İki saatte, bir saatte, 45 beş dakika da şarj olan telefonlar var. Ama bir hafta gidiyor değil mi? İşte burada bir şarj olabilirim kardeş. Genç de bütün hücrelerimizle bunu içelim. Ölümlüyüz ya, ölümlüyüz. Daha bunun ötesi yok ya. Yok. Yani hiç kimse ben para biriktireyim, mal biriktireyim, servetim olsun, imkanım olsun. İhtiyalanca bana baksınlar. Bakmazlar kardeşim, bakmazlar. Eğer sen yatırımını Rabbine yapmamışsan, geçen dersleri hatırlarsınız. Hazır Aleyhisselam, yolda giderken bir çocuğu öldürüyor. Niye öldürüyor? Makas atarak gidiyoruz. Kısayı çoğunuz biliyorsunuz. Yaşasaydı babasının annesini asilik yapacaktı. Anne bahis saptıracaktı. Ama arkasından bak üçüncü tura bak duvarı örüyor. Hz. Musa olaya mutlali değil. Gayb. Hz. Musa neden itiraz ediyor biliyor musunuz kardeşler? Bir peygamber dahi insan önündeki Rabbinin kendisine sunmuş olduğu hayatın oradaki hikmetini yakalayamadığı zaman Rabbine karşı bile isyan edebiliyor. Farkında olmuyor o hikmetini. İşte Hz. Musa bilmiyordu ondan itiraz etti. En ne dedi? Ya bunlar bize erzak vermedi, bize yiyecek vermedi, bizi barındırmadı. Sen bu duvarı niye örüyorsun? Bari bir ücret alsaydın. Ne diyor? Sen benimle yolculuk yapamazsın. Çünkü sen meselenin arkasındaki esrarı bilmiyorsun. O yüzden itiraz ediyorsun. Yolculuk bitti. E bari hikmetini söyle. Subhanallah. O anne baba hayatta yaşarken imanlı insanlarmış. Bakın imanlı yaşayan insanların ölseler dahi evlatlarına nasıl miras kalıyor. Bize diyoruz ki mal bırakalım, mülk bırakalım evlatlarımız ortada kalmasın. Kardeşler esas mal, esas mülk Allah'ın katında. Ya biz birimize en sevdiğim bir insana malı verirken, güveniyoruz da Allah'a verirken ellerimiz titriyor. Yani biz Allah'a nasıl bir tefekkür ediyoruz? Yani güven olarak, sevgi olarak, yatırım olarak. Zaman zaman sık sık veriyoruz ya. Şöyle yaptığımız salih amellerinin ücreti dünyada peşin verilseydi, ibadetsiz hiç kimse kalmazdı. Zayıflar, çelimsizler, hüsesizler camiye giremezdi. İzdihamdan, izdihamdan. Giremezlerdi. Niye 5 milyon para dağıtılınca her taraf yıkılıyor, dökülüyor? Ramazanında bir erzak dağıtılınca her taraf dökülüyor? Niye peygamberler, 224 bin peygamber gelmiş, insanları sonsuz cennete çağırıyor, Allah'ın rahmetine çağırıyor? Niye icabet eden yok? İnsanlar Allah'a güvenmiyor, inanmıyor. Ve bunu da söyleme cesaretinde de bulunmuyor. Bir tanesi çıkmış. Kim? Abdülaziz Nesin zındığı kafiri. Kafir, kaymaklı kafir, mert. Benim Müslümanlar mezarına gömmeyin diyor. Kaymaklı kafir. Mert kafir. Ben kafirim derim. Ya biz kendi içimizde Allah'a dost olamadık. Dost ne demektir kardeşler? Dost ne demektir? Bir sıkıntı başınıza gelsin. En sevdiğiniz, en güvendiniz kimse gidip derinize ona anlatırsınız. Düşmüşsünüz o anda. Bir derdiniz var. Bu pıtri bir şeydir kardeşler. O yüzden Tövbe Suresi 16. ayetle Rabbimiz buyuruyor ki Yoksa siz içinizden mü'minleri sırdaş etmeden Allah'tan, Resulünden ve mü'minlerden başkasını sırdaş edinmeden salı değileceğinizi mi zannettiniz? Biz aciz yaratılmışız. Biz eksik yaratılmışız. Bizim fıtratımızda zafiyet var. En o anda güvendiğimiz kimse, bak fıtri olarak biz bunu hepimiz yaşıyoruz. Bir derdiniz var. Evinizde, işinizde, aşınızda, yani üstesinden gelemediğiniz bir sıkıntıyla karşı karşıyasınız. O anda kime gidiyorsunuz? En güvendiğiniz insana, belki yani sırı bile dışarıya vermeyecek kişiye gidip sırrınızı anlatıyorsunuz Değil mi? Peki bize şah yakın olan Rabbimiz, niye aklımıza gelmiyor? Ayet-i Kemi'de Rabbimiz Kav Suresi 16. ayette buyurmuyor mu? Allah size şah damarına yakındır. Biz yalnız kanıca bunu niye tefekkür etmiyoruz? Rabbimiz bize şah damarımızdan yakın, şah damarımızdan, nefsimizin bize ne biliyor. Nefsimiz bize durmadan Allah hakkında kötü zanlar fısıldıyor, niye kavga etmiyoruz? Nefsimiz durmadan Allah'ın bütün emirleri karşısında tam tesini fısıldıyor, niye kavga etmiyoruz? Niye kocanmıyoruz? Niye mücadele etmiyoruz? Niye kıyama kalkmıyoruz? Şehadet nedir bilir misiniz? Cihat nedir bilir misiniz? Kişinin evine diyor hırsız girse diyor. O hırsızla mücadeleye girse diyor, malına, canına, namusuna, iffetine de zarar vermek için girmiş olabilir. Onunla diyor, İslam şeyini anlatıyorum, fıkhını anlatıyorum. Burayı altını çizelim. Onunla mücadele ederse, ölürse şehittir, öldürürse mesul değil Allah katında. Bak hırsız evine girdi. Malına, canına, hırsına saldırabilir. Senin orada korkaklığın, çalışkanlığın elindeki silah hiç önemli değil. Cüsse de hiç önemli değil. Onunla mücadele etti diyor ki, ölürse diyor, şehittir. Öldürürse diyor Allah katına sorun değil. İstersen hangi ortamda, hangi kanda yaşıyor İstersen içeri alsınlar. İstersen toplum Rencidesin Allah katına kınanmaz. Peki Müslüman, ilk Bedir savaşı Mal yüzünde çıkmıyordu. Peki Müslüman Senin Rabbinle arandan seni ayırmaya Gelmiş şeytan. Ne zaman uyanacaksın ya? Ne zaman kıyama kalkacaksın? Ne zaman şaha kalkacaksın? Şehadet nedir bilir misiniz? Şehitlik. Cihad nedir bilir misiniz? Cihad işte şeytana kafa tutmaktır. nefse kafa tutmaktır. Sen beni yoktan Var edenden nasıl alıkoyarsın? Ona dikilmektir. Kobra yılan gibi, şahin gibi, kartal gibi, puma gibi en korkak insan bile namusuna, hakarete dikilir karşına. İmanımıza saldırıyor bu şeytan ya ne zaman uyanacağız? Ama sıradan birisi bizim izzetimize, nefsimize, malımıza, cebimize bir şey yapsın. Şahsi olarak bize bir şey söylesin. Uykularımız kaçıyor. Ulan Müslüman şu duygunu şeytana kullansana. Bak seni imanını çalıyor, Rabbim ne sene ediyor. Namazlarda aklına kır türlü şeyler getiriyor. Rabbin olan sevgini çalıyor Müslüman. Ne zaman uyanacaksın? Niye uyanmıyoruz? Hüsnün üstündeki zikir ve duaları istiklalara yapmıyoruz ondan kardeşler. Bunun başka hiçbir yerde cevabı ilacı yok. Bir de hatırlayalım. Gerek insi gerekse cinli şeytanlar. Gerekse kötülük emrinde nefsimizin saldırıları. Nefsimizin saldırıları ne yapıyormuş? Kötülük emrediyormuş. diyormuş. Bize kötülük terkini vermekte ve hedefi şaşırtmaktadır. Hedef ne kardeşler? Hedef Rahman'a yolculuk. Ayet-i Kemal'de Rabbimiz ne buyuruyor? Ey Allah'ın kulları Allah'a koşun. Allah'a yönelin. <gülüyor> şeytan nefsin ve iş birikşenin vesvesesi -ses vazifesi bu. Peki bu zikirleri, duaları istikrarlı bir şekilde yapan bir Müslümanın içinden oluyormuş. Bunlara karşı bir cihat ruhu oluyormuş. Dikilme. Karşı koyma. Çünkü şeytan sağdan girecek, soldan girecek, önden girecek, arkadan gelecek. Sana türlü türlü envay çeşit verecek. Seni hayrını al okuyan kimdir? Şeytan. şeytan. Hadis var. Ayet var minel cinneti ve nas. Siz hayırdan alıp koyan insanlığında olur şeytanlığında. Peki ona karşı gücün nedir kardeş? İbn-i diyor ki görünen şeytana görünen onların silahıyla silahlanın. Görünmeyen şeytana da Allah'ın ayetleri, peygamberlerin hadisleriyle silahlanın kardeşim. Silahlanmak zorundayız. Şıkkımız bu. Silahlandık. <gülüyor> Teçhizatlandık, kuvvetlendik. Ve ikra bismi rabbikellezi halak Oku diyor Rabbimiz. Yaradan Rabbinin adıyla. Peki biz bu Kur'an'ı nasıl anlayacağız? Karımız tok bir vaziyette. Tenha'da sakin bir odada. <gülüyor> ağır ağır oku diyor ey Resulüm. Geceden kalk hazırla. Geceden kalk hazırla. Biz sana ağır bir görev yükledik. Çok ağır bir görev. Dağlara taşları yüklendi bu görev. titredi, kabul etmedi. Ama insan nankör bunu yüklendi. Karışar sözler Allah'ın sözleri. Sizi yoktan var edenin. Allah'a ne kadar değer veriyorsanız işte burada ortaya çıkıyor. Sizi yoktan var edenin sözleri bunlar. Ama katların üzerinde o kadar günahlar, o kadar... Hurafeler, o kadar masiyetler ağ ah örmüş ki Rabbimizle aramızdaki bağa engel. Rahman'ın sözleri kulaklarımızdan içeri geçmiyor. hançereden içeri geçmiyor. Peki Kur'an'ı nasıl anlayacağız? Ağır ağır okuyacağız ya ağır ağır dinleyeceğiz. Tane tane ve tedbir edeceğiz yani düşüneceğiz. Düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? İbret almaz mısınız? Kim söylüyor bunları? Kur'an'ı indiren Allah söylüyor. Kardeş sen Kur'an'ı okurken veya biri sohbet yaparken sen beynini boşaltmazsan anlayamazsın. Aklında bir şeyler varsa anlayamazsın. Ya biz aciz varlıklarız. İki tane insan konuşsun durun dersin. Durun tek tek konuş. Yani Rahman'ın sözleri o kadar mı basit? Bir şey okurken aklında da başka şeyler olsun. Hayır. Hakikaten zikirlerini, dualarını yapacağım, adresini alacaksın. Ve yalnız bir odada kimse beni rahatsız etmez Ya dinleyeceksin ya okuyacaksın. Ve tane tane ahır ağır, ağır okuyacaksın. Biz sana ağır bir yük yükledik diyor. Hazırlan. Peygamber ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Uykuya daldığınız gibi öleceksiniz. Sabah uyandığınız bir mahşere geleceksiniz. Anadan yürüyen çırıl çıplak. Müslüman ağır ağır oku. Kur'an-ı Kerim'e dikkat edin serpiştirilmiş. Bir cennet kıssası bir tek ayette yok. Cehennem kıssası bir tek ayette yok. Dünya hayatının geçiciliği bir tek ayette yok. Biz unutkanız. Zayıf yaratılmışız. Yaradan Rabbimiz bizim bu halimizi biliyor. Kur'an'ın başına sona kadar serpiştirmiş allah Teala. Tarlaya ekilen bir tohum teşvik. gibi. Tanı tane oku, ağır ağır oku. Kendin için oku, kimse için okuma. Rabbinle bir baş başa kal ya. Allah için o Kur'an'ı okurken 10 dakikada olsa dünyayı beyninden çıkar Müslüman. Tane tanı oku, ağır ağır oku. Rabbin sana mektup göndermiş. Seni muhatap almış. Alemlerin Rabbi. Alemlerin Rabbi. Seni muhatap almış, sana peygamberin diliyle ve ona ulaştıran bir kitap göndermiş. Peygamber ve sahabeler bu kitap için kanlar dökmüşler, canlar vermişler. Sen bu kitaba ne zaman değer vereceksin? Sahabe bu kitabı yapıyormuş, kokluyormuş ve Rabbimiz sözleri de bağrına basıyormuş. Biz parayı cebimize sağlam tutuyoruz. Şöyle bir ellik veya yüzlük kaybolsa yüreğimiz, ciğerimiz gidiyor. Haftalarca, günlerce kitaplar raflarda kalıyor. televizyon fırsat bulup oraya gelemiyoruz. Yeri gelince televizyonda bir gün masaya yatıracağız. Veya interneti. Ama Rabbim amel etmeden konuşmamayı nasip etsin. İstikrarlı bir şekilde amele girerken de devamını getirmeyi nasip etsin. Kim dost kim düşman bunu net bir şekilde net bir şekilde tespitini yapıp gerçekten dost olanlarla beraber olmayı ölüm geleceye kadar da bu yoldan Rabbim ayrılmamaya nasip etsin. Başladık okumaya. Zaten eğer bu duyguyla okumaya başlarsak Kur'an müminlerin kalplerindeki manevi hastalıklara şifadır kardeşler. allah Teala hasta olduğumuzu biliyor. 1400 sene önce Hz. Muhammed'e indirdi bunları. O zamandaki insanların da kalpleri hastaydı. Dünya hayatı onları da etkilemişti. Onlar da saplantılara kapılmışlardı. Ama Kur'an şifa olarak onlara indi. Sahabe diyor ya, ey Allah'ın Resulü benim amcamın onun karnı ağrıyor. Ona söyle bahşerbeti içsin. Birkaç gün sonra ya sola geçmedi. Karnı yalan söylüyor. Niye? Balda şifa var. Karışar. bir insan Kur'an'ı okurken veya dinlerken, eğer Rabb ile bağlantıya girmiyorsa, vallahi samimi değil, billahi samimi değil, tallahi değil. Vallahi Yemen söylüyorum. Bir insan, Kendini değiştirmek istemeye inşallah onu değiştirmez. Size şah damarınızdan yakın. Haberinizden geçen vesleyi bilen Rabbim. İştenlikle yöneleceksiniz icabet etmeyecek öyle mi? Gönülden namaz kılmak isteyeceksiniz. Rabbinizle beraber olmak isteyeceksiniz. Şu vesveselerden artık arınmak isteyeceksiniz. Duygulu ihlaslı İslam bir şekilde namaz kılmak isteyeceksiniz. Rabbiniz size nasip etmeyecek. Peki bu hadisi kutsu olacak? Ben kulumuz zannı üzereyim. Bana yürüyerek gelirse bana koşarak gelirim diyor. Ben ona arşın arşın gelirim. Yani Allahuteala kulu bir karış yürüsün Allahuteala daha fazlasını geliyor kuluna. Bir de teşbih. Demek ki biz şu andaki halimiz neyse kardeşler, şu andaki mevcut halimiz neyse hak ettiğimiz o kadar. Rabbimizin keremi de bunun daha yanında. Bu kadarını hak etmişiz. O zaman peki ne yapmamız gerekiyor kardeş? Kur'an demek ki şifaymış. Demek ki biz hastaymışız. Kur'an'a yönelirken hakikaten kendimiz arınmak için okuyacağız. Ne diyor Kur'an'da Allah? <gülüyor> Kime sesleniyor allah Teala? Ankebi sureti 64. Bütün insanlığa sesleniyor. Bu dünya hayatı kim yarattı? Allah. Kim söylüyor? Allah. Dünyayı kim anlatıyor? Allah. Kime anlatıyor? Kuluna. Kulu kim yarattı? Allah. Hepsini biliyor. Kuluna yarattığı dünyayı anlatıyor. Nasihat ediyor. Eğer bu nasihata kul kulak vermezse nefsinin nasihatine kapılacak. Ey kulum yarattığım şu dünya var ya eğer aldanırsan, kapılırsan, buradan uzaklaşırsan seni bu dünya aldatır. Bu dünya hayatı oyalayıcı diyor, aldatıcı diyor. Gerçek hayat ahiret yurduna diyor, keşke bilselerdi. Sen Rabbine ne kadar inanıyorsan, Rabbinin sözüne ne kadar değer veriyorsan, Rabbinin sözünde yalan olmadığını ne kadar ciddi alıyorsan, bu sözü sadece o kapatırken bitmez o söz. Çok değer verdiğiniz bir insanı tefekkür edin. İnandığınız hayatını boyunca hiç yalan söylemem bir insan. Bir konu hakkında bir şey desin, dikkat edin onu dediğini yaparsınız. Onu baş tacı etmişsiniz. Bu insan fıtratında var. Modeller de peygamberlerdir. İnsan peygamberleri model almazsa muhakkak birini alır. Dikkat edin siz kimleri model almışsınız? Yalnız kanca tefekkür edin. En değer verdiğiniz hayranlık duydunuz. Abi, öncü, önder. Atalar diyorlar ya. Yani herkes birlerine değer vermiştir. Öncü görmüştür. Saygı duymuştur. Onu model almıştır. İşte model peygamberler. Peki kardeşler biz hakikaten Burada allah Teala Kur'an'da peygamberlerden ve peygamberimizden misal vermiş. Onları gerçekten iştenlikle model alabildik mi? Allah bu peygamberleri övmüş, methetmiş. Salihide an, Musaide an, İsaide an. Biz katımızı onlara bir makam verdik. Onları övdük diyor. Radiyallahu anh onlara selam olsun. Müslüman Allah'ın selamının üzerine inmesini istemiyor musun? Yoksa mallı artırıp insanların selamını mı arzuluyorsun? Ya vallahi insanlar nankör. 50 gün bak, 60 gün bak, 10 sene bak, 20 sene bak, bir gün işin ters bitti arkadaş. Böyle bir nefis var bizde ya. Hepimizde var, hangimizde yok? 30 sene 40 sene evlilikler bitiyor, boşanıyor insanlar. Niye? 30 sene 40 sene adam karı koca olmuş, bir hayat yaşamış, bir kere işini görmemiş, bir kere unutmuş, istediği şeyi almamış. Veya bir kırıcı anda ağzından bir laf kaçmış. 30 senelik evlilik gitti. 30 senelik arkadaşlık bitti. 30 senelik arkadaşlık unutuldu. Sadece aklına gelince, o isim gündeme gelince o bana bunu yaptı. Buna insan 30 senelik dostu nereye koyuyorsun? Yani o bir kırıcılık 30 seneyi bitirdi mi? Evet. Nankör insan bitiriyor kardeşim. Ve yine nankör insan Allah'tan bu nefis için kendini ediyor. Ha bu nefis için ha. E peki kardeşim bu nefis bunu hak ediyor mu? Etmiyor. Peki ne zaman uyanacağız? Ne zaman bu nesli Allah'a kul köle edeceğiz, kurban edeceğiz? yani içtenlikle gönülden ne zaman bunu diyeceğiz Allah'ım bu nefsim sana kurban olsun nefsim sana fede olsun Allah'ım nefsimi sana kurban edecek rahmeti istiyorum senden çünkü bu nefis zaten bir yerlere kurban oluyor neden en layık Allah iken ona kurban etmeyelim hacılar haca giderken niye saçlarını tıraş ediyor neden kurban kesiyor neden beyazlar giyiniyor ''Neden lebeyk <gülüyor> Allah'ım ve diyor. ''Emret <gülüyor> Allah'ım emret.'' ''Lebbeykere şerike leke lebbeyk.'' ''İnnel hamde ve nîmete leke vel mutlâ şerikelek.'' ''Allah'ım mülk senindir.'' diyor. Mülkünde ortağın yoktur. Ben sana geldim. Emret Allah'ım. En büyük sensin Allah'ım. En yüce sensin. Ben de senin mülkünüm. Şu kainattaki tasarrufun senden başkasına ait değil. Her şey senin elinde. Biz dilde bunu söylüyoruz. Kalp Kalplerimiz nerede kardeşler? O yüzden bir insan gerçek manasıyla Kur'an'ı tane tane okumaya veya dinlemeye başlasın bir kitabı eline alırken Yaradan'a ne kadar değer veriyorsa o söz onu o kadar etkiliyor, cezbediyor. Buradaki keramet mi diyorlar? Hikmet mi diyorlar? Oradaki bereket mi diyorlar? Bunun ismi herkesin algıladığı şekil olabilir. Hani Kur'an dedik ya mucizedir. Kur'an mucizeviliğini koruyor. Peygamber sana senin vefat etti mucizevliği bitmedi. Bütün peygamberlere gelen mucizeler neydi? Hazreti Musa'ya ne verilmişti? Asla verilmişti. Eline beyazlık. Hz. İsa'ya tıp ilmi verilmişti. Hz. Peygamber'e Kur'an-ı Kerim verilmişti. Şürişli bir kitaptı. Peki peygamber vefat etti. Kur'an'ın mucizevliği bitti mi? Hayır Müslüman bitmedi. Kıyamete kadar devam ediyor. Kişi mushafı, Kur'an'ı, Furkan'ı, Nuru, aydınlık kitabını ne niyetten açıyorsa <gülüyor> aynı şekilde hasta olan bütün hücrelere şifadır bu Kur'an. Aynı şekilde. Rabbim Kur'an'ı okurken kimle muhatap olduğumuza dikkat etmemizi nasip etsin. Biz kimle muhatabız? Kur'an kimin sözü? Allah Resulü diyor ki bir insan Kur'an'ı okurken veya dinlerken vallahi ben Rabbimle konuştum, Rabbimi dinledim dese yalan yoktur. Ha Demek ki bu hakikaten beşer sözü değil. Ahmet bin Hamber Kur'an mahluktur demediği için şehit ettiler. Ve bu yolda o kelimeyi dememek için şehitliği bile göz aldı. Biz bunu okurken, dinlerken Allah için yahu şehit olma gibi bir tehlikemiz de yok. Yani canımız elimizden gitmeyecek. Sadece nefsimiz biraz darılacak, gücenecek. Nefsimizle cihada kalkarsak en çok gocuna ne olacak? Çünkü onun nasibi orada bitecek. Allah için nefsten kavga etme değmez mi ya? Değmez mi? Açtık. Kur'an zaten bizim nefsimizi ıslah edecek şekildeymiş inmiş. Ve Kur'an bile yine mesajlar gönderiyor. Ne diyor? Sizin dostunuz ancak Allah'tır diyor. Resulüdür, sonra Resulü müminlerdir diyor. Gerçek dost kimmiş? Ancak Allah. Ne konumunda? İlahlı konumunda, Rablılık konumunda, terbiye konumunda. Peki Resulü derken numune, altındaki numuneyi hatırlayın. Yani herkesin bir modeli var. Giyinmelerimiz, yemelerimiz, içmelerimiz, davranışlarımız, hayat tarzımız. Altında da örneği verdim ya, önemine bine bir daha zikredeceğim. Bir sıkıntınız var, bir derdiniz var, on tane insana danışıyorsunuz. İnanın on tane insan içerisinde aradığınız her insanda bir kriter vardır. Bir, el emin. iki o konuda emniyette yani deneyimli. Üç, hakikaten sizi seviyor. Dört, sırrınızı koruyor. Beş, hakikaten birçok insan bunu yaşamış faydasını görmüş. altı hakikaten gelip söylüyorlar ya biz denedik faydasını görüyor. Yani bunu ona kadar çoğaltabilirsiniz. On tane insanı dinlerken, hakikaten bu vasıfta olan bir insanı dinlerken daha ciddiye alırsınız değil mi? Yani bu adam hakikaten beni seviyor. Bana değer veriyor. Bu konuda ehliyetli deneyimli. İşte Allah Resulü diyor ki ben sizlere yalan bile söylesem Allah'tan aldığım haber hakkında yalan söyleyemem. Ki peygamberler yalan söylemez. Peygamberin derdi neydi? Peygamberin sıkıntısı neydi? Peygamberin gayesi neydi kardeşler? Hasırın üzerinde yatıyor. Aç. Muharide geliyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından küsmüş. 28 gün. Bütün hanımlarından. Hazreti Hz. Ömer geliyor. Ağlıyor. Kaç defa kapıcıdan izin istiyor, salmıyor Allah Resulü içeri, izin vermiyor. En son bir fırsatını buluyor, izin alıyor, giriyor. Allah Resulü hasır izi geçmiş vücuduna, toprak mopraklar üstüne geçmiş. Ey Allah Resulü dua etsen diyor, hani biraz sıkıntıların işte. Necaşilerden, Kisralardan haberler veriyor. Subhanallah, dünya onların ahiret bizim olsun. Ya biz dünyayı niye seviyoruz ya? Allah için bir gün yalnız kanca elinizi koyun. Vallahi bütün günahların başı bu dünyada kitlenmiş Ve bu nefis bu dünyaya bağlandığı için kitlemiş. Bütün günahların başı diyorum kardeşler. Dünya yere bildiğiniz kadar yerin ama çalışın. Kulluğu güzel yapmak için çalış Müslüman yer yüzünden neden şeriatı ister? Kulluğunu daha güzel yapmak için. Ağayı öldürtmek için değil. Biz burada hataya düşüyoruz. Geçen bir Müslüman geldi. Bir Müslümanla beraber. İşte dünya hayatında Müslüman zengin olmak... Olması gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Neden mütman, müt, bütün Müslüman ülkeler fakir? <gülüyor> Hak edersek Allah verecek. Tüm fakir gördüğün insan bugün zengin senin övmeni bekliyor. Ha, kostümü var ya, hani ye kürküm ye. Arkadaş bu malı sen daha önce de niye istedin? Rahman'ı yüceltmek için, onun dinini ayak tutmak için değil mi? Evet. E şimdi sen nefsini yüceltiyorsun. Nefsini övdün mü geliyorsun, nefsini övmedin mi gelmiyorsun. Ya Allah Müslümanlara niye versin ya? Saatlerce beraberiz, malın oldu mu gelmiyorsun? <gülüyor> ne yapsın Allah Müslümanları? Niye Allah merhametinden vermiyor. İki tane Müslüman bir arada üçünü ayrılıyorlar birbirlerinden. Allah Resul niye zenginlik istemiyor? Niye dünya onların ahiret bizim olsun diyor. Niye dünya fakirin cenneti zengin zenginin cenneti fakirin hapishanesi diyor. Niye? Biz bunu hak etmiyoruz kardeşler. Şimdi herkes kendi resimde durduğunu düşünsün. Bu nefis hakikaten yani rahatlığı hak ediyor mu? İnsanlar tarafından övülmeyi hak ediyor mu? Hangi nefis sahibini övmeyi hak ediyoruz? Bir tane nefis sahibi gösterin. Bunu aşan kaç kişi? şey? Yok. Ama Rahman, üç tane, dört tane, beş tane, on tane Müslüman bir ara gelsin, ya nefsini övüyor ya bir nefis sahibini övüyor. Rabbi alemi yok. Yani insanlar Allah'ı övmeyi sanki böyle bir, hani çok haşa haşa haşa, ha böyle değersiz bir şey översen yani, kariyerin kostuyor yani, böyle presin sarsılır ya, hani Allah'ı övmek artık insanlara öyle bir hale gelmiş. Yani Allah'ı övmek basit bir şeymiş gibi artık insanlara geliyor. İnsan kendini övmekten veya hani ileride onun gibi olmayı arzuluyor ya bir model çizmiş kafasında. <gülüyor> Şu anda öyle değil. Zaten bundan 10-15 sene önce övdükleri insanlara dikkat ediyorum ben mesela. kendinesinde de şöyle bir tefekkür edin. Arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz. Adam garibandır veya kafasında böyle bir şekil vardır. İşte bir hedef çizmiştir kendisine modeli anlatıyorum. Onu övüyor hep. Hep onu örnek alıyor. 10-15 sene sonra ölmemişse bir de bakıyorsun ki aynı öyle aynı konuma gelmiş ve övünmeyi bekliyor. Suna duruyorsun, düşünüyorsun. Subhanallah diyorsun ya. Allah her şeye vekil, her şeye kadir. Ve huve ala kulli şeyin kadir. O yüzden Müslüman artık bir şey isterken ne demen gerekiyor? Allah hayırlısı diye verme. Hatırlıyor musunuz? Bundan birkaç hafta önce bir dükkan muhabbeti vardı. Vakit namazları bile gidecektin neredeyse. 4 vakit namaz. Açık söylüyorum ben o işe yönelseydim burada sohbetler biterdi. Ben atısıyla ne anlatacaktım farz namazlar, cemaat namazlar elimden gitseydi? işlerim tıkırına girseydi? Ne yüzden gelirse bir şey anlatacaktım. Hatırlıyor musun? Sen de o gün öyle demiştin. Abi ya Allah Allah o gün de deliller sağlamdı. Evet karışar Kur'an sünnette delil çok. Yani nefsin az böyle bir tarafa kaysın ona da malzeme var Kur'an sünnette. Nefsin az bu tarafa kaysın ona da malzeme var. Eğer vekil Allah edinmezse biz birimizi çok rahat kandırabiliriz. Ama herkes kendi ensin elini böyle vicdanına koysun. Hakikaten biz ne istiyoruz bu dünyada? Neyi bekliyoruz? Model kimi aldık? Ve onu o hedeften de kendinizi şaştırmayın. Ayırmayın. Ama hakikaten kimi model almışsınız ona da dikkat edin. Eğer ölmezseniz onun gibi olacaksınız. Hiç merak etmeyin. Çünkü ben 10-15 sene önce model alınan kişilere hayranlık duyulan kişileri şu an aynı konumda olduklarını görüyorum. Ama inan 15 sene önceki hallerini arzuluyorlar bu insanlar. Ama ağa artık öyle rahat alışmış ki aynı bu Hz. Musa'nın kavmindeki örnekten verirsen daha iyi anlarsınız. Hazreti Musa'nın kamindeki o insanlar Firavun'a kul köle olan insanlar, hanımları zinaya düşmüş olan o insanlar öyle bir köleli alışmışlardı ki öyle bir esarete alışmışlardı ki Hazreti Musa'nın onlara hürriyet vermesi bile nefslerine artık zor geliyordu. Kölelik bir lokma ekmeye çalışıyorlardı Firavun'un etrafındaki insanlar. Esir esir ediyordu. Kafa kaldıranları öldürüyordu, hanımlarını serbest bırakıp cariye yapıyordu. Allah peygamberi gönderdi. Firavun'un yanındakilerini al dedi, getir. Nehir karşıya geçtiler. O etrafındaki insanlar ne demeye başladılar? Bize bıldırcın eti, şu eti, bu eti. Dün kölelikten geldiniz. Ha dün buradan geldiniz siz. De Bugün ne bunu istiyorsunuz? İnanın kardeşler, ha bu aga için ya Allah'a kul köle olacağız, ya bu agayı memnun etmek için Maddeyi elde etmeye kul olacağız. Yani insan bir dikkat etmesi, evi böyle bir düşüyor insanlar. O kadın var ya, evi süpürmekten kocayı hizmet edemiyordu. Evi donatmaktan. Sahabe ne yapıyordu? Sübhanallah. Yerde bir kilim var bitti. Hazreti Fatma validemizin yani evlendiği kendi şeylerine bakın. Peygamberin vefat ettikten sonraki yani kendisine kalan duvarda bir terek merek bu. Ama bak değerine. Ve ma erselnake illa rahmatan alemin. Peki Allah için herkes kendi elleri vicdanına koysun. Birbirimizin maddesiyle mövüyoruz, manasıyla mı? Sahabelerin neyi vardı isimleri kaldı. Ya biz övgü mü istiyoruz, şeref mi istiyoruz, değer mi istiyoruz? Allah'ın övdüğünü kim yerebilir ya? Bukhari'deki rivayeti ne çabuk unuttuk. Allah bir kulu sevdiği zaman bütün kullara sevdirir. Bütün melekut alemine sevdirir. Bu sevgi bize yetmiyor mu? Yani ne oldu bize hemen dünyaya gene çakıldık kaldık. Rahatlığı arzuladık. Rahatlık yok kardeşler. İlim ehli insanları da dinlemişsiniz, alimler dinlemişsiniz. İlim elde etmek için rahatlık yok. Allah'a kul olmak için Rahatlık yok. Şeytan dinlermiyor sizi çelmek için. Ve kardeşler her zaman söylüyorum bunu bir daha da söyleyeceğim. Burası can pazarı, mal pazarı değil. Canınızı eğer ögür tarafta yapmak istiyorsanız burada malın peşinden gidin. Ama yok gerçekten canınızı kurtarmak istiyorsanız seherden yol açın. Uyanır uyanmaz deyin ki elhamdülillahillazî ahyâne bâdeme emâtene ve bâ ilahî müşür. Beni ölmüştüm uyanırdı, bana fırsat verdi. Terk edilmeyen günahlarım var. Eksik kalan amellerin var. Bana bir gün daha verdi Rabbim sana hamdolsun. Hakikaten nasip tövbesi yapın. Nefsinizle cihat edin. Allah'ım bugün bugün günahımı terk etmem için bana yardım etti Yıllardır bir günah anlatıyoruz. 8-10 sene geçmiş bir kardeş bir gün dayanamadı. Ya karıştırdım 8-10 senedir seni tanıyorum. 8-10 senedir nasihat ediliyor. Ama bu günahı sen hala terk etmiş değilsin. Abi o sohbet yapılırken ben kendimi oradan uzak görüyorum dedi ya. Ya ne demek uzak görüyorsun ya? Peki sen Allah'a yarın ne hesap vereceksin? Ya ben hazır değilim. Sen neyin hazırlığını bekliyorsun Müslüman? Ya şu kadancık mezarlar var ya. Ha neyin hazırlığını bekliyorsun? Neyi bekliyorsun sen? Acele edin diyor tövbe etmeden. Eğer biz gereği gibi nasıl tövbesini yapmazsak şu dediklerimizi yani Allah'a gereği gibi kul köle olmayı dostluğu beklemeyelim kardeşler. Aynı böyle kafir olmak için namaz kılarız. Böyle monoton bir hayat. Kılalım da üzerimize yoğunluk kalsın. Vallahi bu da işkence. Hepimizin imanı arttığı zamanlar olmuş, imanı zayıfladığı zamanlar olmuş. Niye çok severek, hani bir toplumda bir laf var ya, ya seve seve, ya sevmeye sevmeye. Hani sohbete giderken niye işkence çeke çeke gidelim? Hayır, çok sevmediniz, yani en nefret bir insanın evine mecbur gideceksiniz. Hani eşiniz, dostunuz, akrabanız, hatır için. Orada artık diken üstünde böyle oturursun yani. Hani sırf kalbini kalmasın, Yakını mı da o... Niye namazlara, ibadetlere, sohbetlere böyle yönelelim? Kur'an'a çağrıldığımız zaman niye böyle olalım? Gözlerimiz Japonlar gibi, tilkiler gibi timsahlar gibi ağzımız açılıp bir de saate bakalım vakit bitti. Niye bunu yapalım kardeşler? Allah'a çağırıyorsunuz Allah'a. Allah'a çağırırken bunlar yapılmaz. Paraya çağırırken insanlar koşuyorlar. E Hurey'in kısasını bilirsiniz. Subhanallah. Allah resim mescitte sohbet yapıyor. Sahabelerin katları daha tam şey içmemiş. Ayetlerimiz i ya. Allah'ın ayetleri karşısında kalplerinizde yumuşama zamanı gelmedi mi hala? <gülüyor> Ev buraya gidiyor ki Allah Resulü dünyalık dağıtıyor. Bütün sahabeler orada camiye. Bakader gibi bir şey yok. Ev burayı yakalıyorlar. E, anlatıyordu gitmiyordunuz. Ben de dedim böyle bir şey söyleyeyim. Dağıtmıyor mu cenneti dağıtıyordu Allah Resulü. Ayet gibi der biz ne böyle biliyor musunuz arkadaşlar? Subhanallah. Siz çar çabuk verilecek olan ücrete tabisiniz. Peşin ücreti seviyorsunuz. Ahireti ise ihmal ediyorsunuz. Hiç düşündük mü? Allah niye burada ücreti peşin vermiyor? Hatta bu akşam da konuşuyorduk. Yani namaz kılanlara namaz kılmıyorlar diyorlarmış ki, ya niye hastalığın gitmiyor? Niye sıkıntıların bitmiyor? Ya bak sen namaz kılıyorsun, ibadet yapıyorsun biz yapmıyoruz. Bak dikkat edeyim senin musibetlerin daha çok. Salih zatlardan bir tanesi at üstünde geliyor. Kafir de meseleyi biliyor. Ben senin peygamberinizden bir şey duymuştum. Eğer o haksa, o doğruysa senin bu halin ne? Nedir o? Ya dünya müslümanın hapishanesi Kafirin cenneti. Esin inandığınız kitaba göre sen Müslüman ben kafirim. Ama ben fakirim. Sen alt üstündesin. Senin bu kafayla gidersen gideceğin cehenneme göre sen burada cennettesin diyor. Ha, burayı bir çizelim altını. Beynimizde güzel bir kayıt kalsın. Senin bu haline göre var ya bu halin. Hani şu anda böyle şey duruyor ya. Ama sana şu anda ateş dokunmuyor. O gideceğin yere göre şu anda cennettesin. Ben de şu andaki bu alt halim var ya. Cennetteki yerime göre şu anda ben zindandayım. İşte i̇bn Mesud'un dünya hayatında kalbi hep nasıl sıkışıyormuş. Kardeşler, sonsuza uzanan bir vuslat varken bir kalpte, hangi kalp dünyada rahat eder ya? Bir kalp Allah'ı arzulamışsa, bir kalp Allah'ı sevmişse, bir kalp Allah'ı içmişse, Rabbi Refikül Ala diyor Allah Resulü son nefesinden önce. Hazreti Aşağı diyor ki, ben anladım ki artık peygamberin kalbi dünyaya değil, vuslatı arzuluyordu. Aleykümselam, Rabbi Refikül Ala yani Rabbim beni yüce katına al. Muhayyer bırakılıyor, Allah Resulü Rahman'ın katını istiyor. Allah'ı seviyoruz diyoruz. Buluşmak istemiyoruz. Cenneti seviyoruz diyoruz. Hazreti Teala öyle diyor. Amelde tembellik. Cehennemden korkuyoruz diyoruz. Sırtımızı dönmüşüz cehenneme yatıyoruz. Allah-u Allah Teala ne diyor biliyor musun kardeşler? Ey iman edenler iman edin. Ey iman edenler iman edin. Kardeşler, hidayetin sınırı yok. İmanın sınırı yok. Rabbinizi alabildiğince koşun. Yönelin. Bakın nasıl iman pırıltıları Hidayet pırıtıları, nur pırıtıları kalbinize inecek. Nasıl zevkleneceksin, nasıl hevesleneceksiniz? Ne mutlu o kişiye diyor, ömrü uzun, ameli güzel. Ne yazı o kişiye gidiyor, ömrü uzun, ameli kötü. Müslüman neden dünya hayatında güçlenmek, kuvvetlenmek ister? Allah'a güzel kulluk etmek için mi? Allah'ın dinini yüceltmek için mi? Ya hakikaten şöyle bir kalbe gerçek manasıyla Allah'ın sevdiği, sevgisinin girdiği bir hali düşünseniz arkadaşlar. Ya inanın bir kimsenin kalbinde bu hal varsa onun dinine davet etmek, o Allah'ın dinine, o çareye insanları çağırmak 224 bin peygamberin mesleği bu. Yani belki o kul için dünyada ondan daha lezzetli bir şey olmaması lazım. Eğer o nur kalbine inmişse niye 10 saat dünyaya çalışan insan o müşteriyi kaçınmak için acayip kılıklara giriyor? Ha? Kim yapmıyor bunu? ölçüleri farklıdır. Kimse daha çok eğilir, kimse az eğilir, kimse yani işte bir şeyler yapar yani o müşteri tutmak için. Çünkü çeşitlilik çok. Rahman'ın rızasını kazanmak için, onun övgüsünü kazanmak için, onun sevgisini kazanmak için. Her şey onun elinde. Padişah o. Sultan o. O dedi mi oluyor. Kalbe bu inanç girdiği zaman Müslüman İnanın bak bunu denemesi bedava. Rahmana güzel kulkeli olmaya çalışın. Evde hanımlarınız bileste büyük bir zevkle hizmete başlayacak. Bütün insanlar da hizmete gelecek. Koşacaklar, yarışacaklar. Bütün Katar Allah'ın iki parmağı arasında kardeş. Buhara'daki Arsalan'ın dediği hadise hatırlayın. Biz birilerine yaranmak için hani toplumda halk dilinde bir tabir var ya. Kadın bilezik almış. Hani hayırlı olsun veya görsünler diye sallıyor. Ayakkabı almış yere vuruyor hani görsünler diye. Bizler de amellerimizi birbirimize duyutturmaya çalışıyoruz. İhlas oturmamış kalbe. Bunu itiraf edelim, bunun derdine düşelim kardeşler. Gerçekten Allah'ın korkusu, Allah'ın sevgisi, Allah'ın rızası, Allah'ın hoşnutluğu bir kalbe girmişse, onun görmesi, onun duyması, onun duyması, onun bilmesi, onun yardımı o kişiye yeter. Eğer bu kalpte bu yoksa bu kalp hasta, o zaman şifaya gerçekten, yani bugün, bu akşam buradan çıkarken beynimize şu özet olarak kalsa yeter. Bundan sonra Allah'ın ayetlerini dinlerken, namaza doğru yönelirken, bir sabah uyanırken bir fırsat daha verilmiş. Belki ondan sonra fırsat yok. Rahman'ın sözüne dönerken hakikaten yani ayet-i kemide buyurduğu gibi Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Yalan söylemeyen bir ilahın sözleri bunlar. Hakikaten Allah'a şanlı uygun şekilde dikkate almam gerekiyor bunu sözlerini. Yalan söylemiyor, vaadinden caymayacak. Bunların karşını Allah verecek. Rabbul Aleminin büyüklüğünü hatırlayalım, sohbeti kapatalım. Şu anda neredeyiz? Meskendeyiz. Biraz büyüttük Bursa. Biraz büyüttük Türkiye. Biraz büyüttük Avrupa. Biraz büyüttük Dünya. Biraz büyüttük biraz daha büyüttük gezegenler. Biraz daha büyüttük galaksi kümesi. Biraz daha da büyüttük yıldız kümesi. Biraz daha büyüttük. Biraz söylüyorduk ya Nesim abi gökyüzünde evrende 80 sektronundan fazla yıldız var. Hayır hayır o da bitti. Biraz daha büyüttük. Evrende Galaksi kümesinden daha fazla galaksi kümesi kadar galaksi kümesi var. Ve ayet kermeder Rabbimizin de buyurduğu gibi biz hala diye yaratmaktayız. Harun Yahya bu konuda çok güzel bir çalışma yapmış. Ben biraz bir balonu tefekkür edin, ona da siyah siyah noktalar vurun ve bu balonu gittikçe Araştırma yapmış uzmanlar, evren gittikçe birbirinden gezegenler uzaklaşıyor. Evren yaratılmada ve büyütülmede. Ve Allah Resulü Aleyhisselam ayet heküsünü teslim etik ederken diyor ki Allah'tan bütün yarattığı. Allah'ın kürsüsünün yanında, arşının yanında okyanusta veya bir koca çölde bir demir bir yüzük halkası kadar. Bütün yaratıkları bu galaksi kümesi kadar galaksi kümesini anlatıyorum. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi'l azim. Bu Allah Teala'nın kürsüsünü yedi tane büyük melek taşıyor. Her biri evrenden büyük. Ve Rabbu'l Aleminin o gün diyor gök kağıdın yapraklarını dürer gibi düreceğiz. Hani bir insan yaprakları dürer ya Gökler diyor Allah'ın sağ koltuğu altında. Mahşer tümüce Rahman'ın avucu içindedir. Siz ey Allah'ın kulları kimin sözlerini dinliyorsunuz? Kime kulak veriyorsunuz? Kimin önünde eğiliyorsunuz? Rabbim bunu kalplerimize indirsin. Amin. O gücü hissetmemizi nasip etsin. Amin. Ve Allahu Ekber dendiği zaman da o en büyük Allah'ı hatırlayarak Rabbim yapmayı yine Allah'ın sözlerini dinlerken o alemlerden büyük, her şeyden büyük Rabbul Alemin'i sözlerini dinlemek kudretini Rabbim kalplerimize sindirsin. Öyle bir nur, öyle bir iman, öyle bir hidayet kalplerimize koysun ki artık bütün sahte ilanları, sahte sevgileri, sahte korkuları aynı Hz. Musa'nın eline verilen o mucize var ya, bütün ilanları sahte ilanları yuttu ya, hepsini yutsun bitirsin. Gerçek mabıda kulluğumuzun Rabbim bizi şuruna vardırsın arkamızdan sayısız insanların hidayetine de her birimizi vesilesin inşallah. Subhani kallahu mevabihamdik. Eşhedü an la ilaha illa ente estağfurüke ve tu Dinlediğiniz için Allah razı olsun. Allah